108 Gazali İmam Muhammed bin Muhammed Gazali Hucetül İslam adıyla meşhurdur. İslam alimlerinin büyüklerindendir. Müctehit idi. İctihadı Şafii mezhebine yakın olduğundan Şafii mezhebinde sanılır. 450 Miladi 1058'de Tuz yani Meşhed şehrinin Gazal kasabasında tevellüd 505, miladi 1111'de yine orada vefat etti. Vezir Nizamül Mülk huzurundaki, alimler meclisindeki konuşmalarında hepsini hayrette bırakmıştı. 484'te, Bağdat'ta, Nizamiye Üniversitesi'nde profesör oldu. Haçtan sonra Şam'da profesör yapıldı. Mısır'da da ders okuttu. Mükemmel Rumca öğrendi. Yunan felosoflarının kitaplarına cevaplar yazdı. el Münkizu Anit Dalal kitabında, kendi hal tercümesini ve fikirlerini uzun yazmaktadır. O kadar çok kitap yazdı ki, sahifelerini ömrüne bölmüşler, gününe on sekiz sahife düşmüştür. Arabi beş cilt İhya-ül-Ulum kitabı ve bunun muhtasarı Farisi kimyâ Saadet kitabı yeniden basılmıştır. Tam İlmihal Saadet-i Ebediyye kitabında kendisi daha geniş bildirilmiştir. 109. Gelen Bevi Adı İsmail bin Mustafa'dır. Osmanlı alimlerindendir. Yenişehir kadisi idi. 1205, miladi 1791'de vefat etti. Geometri ve trigonometri üzerinde kıymetli kitapları vardır çeşitli kitaplar yazdı Fatih'te bir mektebe gelen bevi adı verilmiştir rahimehullahü teala